Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Yılın son Hukuk Güvenliği programında e, Ülkemizde ve dünyada Kısmen tabii ki e, hukuk olaylarını ve e, arkasından da e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarındaki e, hukukumuzun ve yargımızın son pür medalini görmek için Duygu Tuğçe Köksal arkadaşımızla İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı beraber olacağız. Bakalım ee, Ümit e, e, ne kadar Türkiye'de ve dünyadaki e, hukuk önemli hukuk olaylarını programa sığdırabilecek. Çünkü onu hakikaten çok sınırlıyoruz ve e, bundan önceki programlar için de bugün için de kendisinden ben özür diliyorum. E, yettiği kadar ama yetmediği yerinde sonra e, belki yeni yılda bir program ilavesiyle yapabiliriz. Evet, e, galiba programımızın ilk bölümünde e, Türkiye'de ve dünyada hukukla ilgili özetlerimizi Ümit Altaş arkadaşımızdan dinleyeceğiz. Sonra da programın devamında e, Duygu Hanım'la devam edeceğiz. E, merhabalar, ikinci yani oradaki bütün herkese e, selamlar. 2020'nin e, son e, programı, e, belki de en zor programı. Biraz daha böyle hani bu yıla ait ne varsa biraz döküp umarım 2021 yılında daha umutlu bir başlangıç yapacağımızı umuyorum. Hemen zaman kaybetmeden başlığım aslında geçen programdan sonra aramızda konuştuğumuz bir konuydu. Belki onunla beraber de karar vererek bu son programımızı yapabiliriz. O da askıda hukuk kavramıydı. Ee, öyle bir ay geçirdik ki e, gerçekten artık e, hukuk e, denen e, adalet arayışımızın e, nerede olacağı sorusu tekrar gündeme geldi. Yani bu adliyelerde değil ama nereye bu hukuku? E, biraz karmaşık cümleyi sonunda daha basitleştirerek söyleyeyim. Ben olayları anlatayım en azından. İlk kez e, belki uzunca bir süredir e, iki başlıkta avukatların tepkisiyle karşılaştık. Bir tanesi e, Can Dündar davasıydı. Can Dündar davasında e, uzunca süredir bu tip tepkilerle çok fazla karşılaşmamıştık ama avukatlar bir açıklama yaptı. Ve son e, davanın son duruşmasına e, heyet savunmayı e, yargılamada yalnızca göstermelik ve şekli bir figür olarak görüyor açıklamasıyla katılmayacaklarını duyurdular. E, bu gerçekten çok ilginç e, ve çok üzerinde durmamız gereken e, Aralık ayının belki de 2020 yılının en önemli gündem maddelerinden birisiydi. Fakat e, biz e, bunu e, daha hani sindirememişken ikinci bir açıklama geldi. O da tam 9 yıldır devam eden Metin Lokumcu davasına ilişkindi. Metin Lokumcu davasında da Aynı şekilde avukatlar e, yine bir açıklama yaptılar ve dediler ki bu keyfiliğin ve hukuksuzluğun görünür olması için e, muhtemelen hiç yapılmayacak, doğrudan ertelenecek duruşmaya katılmamaya karar verdik şeklinde açıklama yaptılar. Bu iki davada da avukatlar e, duruşmalara katılmadılar e, ve bu ne ilişkin olarak da özellikle savunmanın şekli bir unsur görüldüğü, e, dikkate alınmadığı noktaların altını çizdiler e, hemen arkasından e, Anayasa Mahkemesi'nin e, iki önemli e, kararı Aralık ayında ilan edildi duyuruldu bir tanesi Osman Kavala diğeri Ahmet Altan e, başvurusuna ilişkin kararlardı Anayasa Mahkemesi her iki başvuruyu da reddetti Tabii ki geçen ay hatırlayacaksınız e, geçen ay e, İrfan Fidan ee, konusu üzerinden Anayasa Mahkemesi'ni e, Yargıta Üyesi'nden boşacak için konuşmuştuk Anayasa Mahkemesi'nin yapısını. Ee, bu iki karar özellikle Osman Kavala kararındaki 8 ve 7 yani 8'e karşı 7'ye karşı 8 oyla oy çokluğuyla alınması bize yeniden Anayasa Mahkemesi yapısına ilişkin e, konuyu e, tartışma zorunluluğu getirdi. Tabii ki bu vesileyle Aralık ayının en çok konuşulan e, isimlerinden bir tanesi yine İrfan Fidan olur. E, hatırlayın e, İrfan Fidan e, en son geçen ay yaptığımız e, şey programda e, Yargıtay e, Genel Kurulu'nun seçiminden bahsetmiştik. E, bu seçimde de İrfan Fidan'ın aday olduğunu duyurmuştuk. İlginç bir şekilde hukuk e, genelde geleneklere dayalı bir disiplindir ee, ve bu gelenekleri tam aksi bir durum yaşandı. Ee, ne diye soracak olursanız e, İrfan Fidan Yargıtay'da hiç görev yapmadan e, Yargıtay'a ayrılan Anayasa Mahkemesi e, üyeliği için aday oldu ve ilginç bir şekilde e, en çok oyu alan ilk üç aday arasında yer aldı ve en çok oyu alan kişi Birinci sırada yer alın. Sadece çok kısa bir e, dinleyicilerimiz için hatırlatma yapmış olayım. E, hatırlayın ilk önce Erdoğan'ın bu ışıklar e, yanıyor meselesinden sonra Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin reform açıklamaları gelmişti. E, bu reform açıklamalarının hemen arkasından Yargıtay Genel Kurulu'nun e, olan toplanma zamanı ve o toplanma zamanında bir seçim yapılacaktı. Genel kurulu ertelendi. Hemen arkasından e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan İrfan Fidar Yargıtay üyeliğine atandı. Yargıtay üyeliğine atanmasının hemen ardından Anayasa Mahkemesi üyeliğine e, aday olduğunu açıkladı. Yargıtay genel kurulu toplandı ve en çok oyu alan birinci üye oldu. Şimdi gözler Ocak ayında e, Cumhurbaşkanı Yapacağı bu üç aday arasından kimi seçileceğine ilişkin olan konuda eğer e, İrfan Fidan seçilirse yani sadece seçilecek kişinin e, şeyine bir açıklamaya, 12 yıl boyunca görev yapacak, emeklilik yaşattı 67. E, tabii ki bu e, tartışma bizim de yine yakın takipçisi olacağımız. E, diğer başlığı hatırlatması gerekiyor. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi de 2022 yılında iki yeni üyeyi daha seçecek görev süresi dolan. E, bu ciddi olarak Anayasa Mahkemesi'nin üye yapısının tümden değişmesi anlamına geliyor. Ve çok uzun bir süre boyunca özellikle hukuk sistemine ilişkin e, önemli mahkeme kararlarını denetleyecek olan Anayasa Mahkemesi'nin yapısının tam da ...tam ve tüm olarak değişmesini e, getirecek. E, hatırlayalım yine paralelinde e, bir şey, yine bu Anayasa Mahkemesi tartışmasını ...biraz daha ışık tutması açısından Amerika'daki yüksek mahkemeye ilişkin Trump'ın da tavrı e, aynı. Dört e, yıl boyunca üç e, yeni yargıç atılır yüksek mahkemeye... E, Gelen bütün e, iktidarların Anayasa Mahkemesi gibi, yüksek mahkeme gibi e, bu tür alanlara ilişkin olarak bir yapısını değiş değiştirme çabası var. E, Trump'ın yaptığı atamalarla beraber de Anayasa Yüksek Mahkemesi'nde 6 muhafazakar yargıç oldu ve karşısında da 3 liberal yargıç var. E, ve bunların hepsinin yaşları genç. E, hatırlayın. Amerika'da bir yaş sınırı yok. Genelde 70 yaşında emekli olma durumu var ama 90 yaşına kadar da görev yapmış yargıçlar da var. Yine bu askıda hukuk meselesini biraz daha kaşıyacak başlıklardan bir tanesi de belediyelere ilişkin dosyalardan geldim. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri... İki belediyede eş zamanlı olarak açıklama yaptı ve önceki dönem belediyelerin yönetimlerinin ciddi olarak kamuoyu zarara uğrattığını ve ciddi usulsüzlüklerin olduklarını açıkladılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi 3 katrilyon lira şeklinde bir tespitte bulunurken aynı şekilde İstanbul Belediyesi de ciddi bir zararın olduğunu, 13 milyon civarında bir zararın olduğunu açıkladı. Buraya kadar e, tamam bir şey yok. Ama e, bundan sonraki meselede yine bize hukuku nerede arayacağımıza ilişkin soruyu biraz sormamıza neden olan e, hukuk e, adliyedeki tavırlar geldi. Hemen bu rapora İstanbul Belediyesi'nin teftiş şukurunu hazırlamış olduğu rapora erişim engeli kararı geldi. E, erişim engeli kararının e, gerekçesi ise kişilik haklarının ihlaliydi. E, muhakkak e, açık radyo e, dinleyicilerini takip etmiştir. Kısa sadece bir hatırlatma bu raporda şu anda ulaştırma ve altyapı bakanı olan Adil Kara İsmailoğlu'nun yani o dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olan ve harcamalardan sorumlu olan kişisinin bu zararlardan sorumlu olduğuna dair tespitler bulunuyor. Kabuğu ee, kamusal faaliyetlerle ilgili bir rapor tamamen kişilik hakkı gerekçesiyle erişime engellendi. Ee, buna ilişkin en son yapılan açıklamada her iki belediyete sorunlar hakkında savcılığa suç duyusunda bulunduğunu belirttiler. Ee, diğer bir mesele ise yine e, hukukun nerede arayacağımız sorusunu en azından bize sorduran başlıklardan bir tanesiydi. Çıplak arama. Ee, Biliyorsunuz e, her ay sonunda yaptığımız bu programlarda cezaevlerini yakından takip etmeye çalışıyoruz. E, Gergerlioğlu e, özellikle bu konuyla ilişkin yaptığı Haluk Gergerlioğlu HDP milletvekili e, bu konulara ilişkin yaptığı açıklamaları da daha önceki programlarımıza dile getirdik. E, bu ay özellikle Haluk Gergerlioğlu'nun yaptığı çıplak arama e, cezaevinde ve emniyetteki bu konu e, bir hayli tartışıldı. E, fakat ilginç olan e, hemen arkasından gelen açıklamalardı. E, Haluk Gergerlioğlu'nun hedef gösterildiği e, açıklamalardı bunlar. İlk önce İçişleri Bakanlığı'ndan geldi, Adalet Bakanlığı'ndan geldi. Bu iddiaların yalan olduğuna dair e, en fazla tartışılan da AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklamalarda. Ee, o da herhangi bir şekilde kesinlikle inanmıyorum dedi. Fakat tam da bu aya ilişkin e, çok uzun süredir devam eden e, ve biraz e, nasıl diyeyim gerçekten içimizi çok burkan bir davaya ilişkin yeni bir gelişme oldu. O da hatırlarsınız Onur Yaşar Can dosyası. Bundan tam 10 yıl önce 28 yaşında e, narkotik e, şubesi tarafından gözaltına alındığı vakit çıplak aramaya maruz kaldığını belirterek ve bunu e, yazılı bir not olarak da e, bırakarak intihar etti 28 yaşında. Hemen arkasından e, annesi bu acıya dayanamayıp e, yaşamına son verdi. Şimdi kız kardeşi o hukuk mücadelesini devam ettiriyor e, ve aradan geçen 10 yıl sonra Sonra İstanbul Valiliğinin izin vermediği polisler hakkında, soruşturması izin vermediği polisler hakkındaki karar iptal edildi ve kaldırıldı. Şimdi yeniden bir dava başladı. Bu davada sanık polislerin yargılanmasına başlanacak. Daha önceki davada da iki polis evrakta sahtecilik yüzünden ceza almıştı. Şimdi 28 tane polis yargılanmaya başlayacak. Çıplak arama e, konusu Aralık ayındaki hukuk tartışmalarını damga vuran başlıklardan bir tanesiydi. E, yine aynı şekilde e, Selahattin Demirtaş'ın e, Ayin Büyük Dairesi kararı geldi, çokça tartışıldı, çokça medyaya haberlere yansıdı. E, tabii ki burada yine bize hukukun nerede arayacağız sorusunu sorduracak açıklamalar geldi Erdoğan'ın bu bir siyasi karardır biz bu kararı tanımıyoruz açıklamasının hemen arkasından da Süleyman Soylu'nun bütçe görüşmelerinde Edirne'deki Demirtaş'a terörist diyoruz e, açıklamaları e, gazetelerde basında sosyal medyada yer aldı ve bolca ayın kararları Türkiye'de Türkiye mevzuatı, anayasal mevzuatı içerisinde nerede yer alıyor tartışması Aralık ayının gündemini vurdu. Bütün bu konulardan sonra bu soruyu yeniden sorma ihtiyacını hissetmeye başladı. Evet, hukuk, hukuk askıda hukuk ama nereye asacağız? Halkın ulaşabileceği, erişebileceği bir şekilde bu hukuk nereye as adında net olarak görülebilir. Anlaşılan o ki 2020 yılında e, hukukun görülmediği yerlerin başında ne yazık ki atliyeler geldi. E, diğer bir başlığımız ise e, hatırlarsanız bütün programlarımızda böyle e, sürekli takip ediyoruz. O da e, bu sosyal e, medya platformlarının Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu. Bu ayda... E, bir hareket olmadı ilk önce. BTK bu sefer 30 milyon ceza kesti. Hemen arkasından YouTube'dan açıklama geldi. Biz Türkiye'de yerel temsilci e, oluşturacağız, açacağız. Ama bu herhangi bir şekilde içerik kaldırma sistemimizde değişiklik yapmayacak noktasını getirdi. Tabii ki bu e, yine geçen ay gündeminde e, Avrupa... Birliği Liderler Zirvesi vardı. Evet, Avrupa Birliği Liderleri toplandılar. Beklendiği gibi büyük yaptırımlar, Türkiye ilişkinin en azından büyük yatırımları karar verilmedi. Ama Mart ayında yapılacak olan diğer zirveye işaret edilerek o noktaya kadar eğer belli başlıklarda önlemler alınmazsa bu konuda yaptırımların olabileceği ifade edildi. Biraz bir iki başlıkta da dünyaya bakıp ondan sonra toparlamaya çalışayım. Güzel bir haber aslında şeyden geldi. Bu geçmişte hesaplaşma noktasında gerçekten Almanya'nın attığı adımlar her seferinde takdireşeğe ve dikkate değer adımlar. Şimdi Naziler tarafından yapılan eklemeler sebebiyle fonetik alfabe, alfabesinin yenileceğini açıkladı Almanya. E, nazi dönemlerinden izlerinden temizlenmiş yeni bir fonetik alfabe üzerine çalıştıklarını ve 2022 yılında duyuracaklarını belirttiler. E, bunu takip edeceğiz. İlginç e, bir tartışma e, ve Almanya gerçekten geçmişte hesaplaşma noktasında hatta önemli adımlardan bir tanesi. Hatırlarsınız Fransa'daki e, yasa tasarısından bahsetmiştik. Ulusal güvenlik yasa tasarısı. E, bu var olan protestolar, yapılan protestolarla beraber geri çekildi. E, yeniden yazılacak ve ondan sonra yeniden e, genel kurulun gündemine götürülecek. Fakat ciddi protestolar olmuştu. hatırlayacağız 24. madde vardı. Özellikle Polislerin, kolluk birimlerinin görüntülerini yayınlayanların para cezası ve hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin madde çokça tartışıldı. Bu madde yeniden yazılacak. Ee, yine dünya gündeminde antitrust davaları var. Gün geçtikçe artıyor. Ee, bu antitrust davaları büyük teknoloji firmalarına ilişkin e, gelmeye başladı. Özellikle Facebook hakkında... Amerika'da rekabeti bozduğu iddiasına ilişkin olarak büyük bir antitrust davası açıldı. 47 tane eyalette eş zamanla açılan bir davadan bahsediyoruz. Yine Fransa'da Google'a ilişkin, Çin'de de Alibaba Büyük Teknoloji Firması'na ilişkin davalar var. 2021 yılında da bunların çokça... Açılacağı yine belli olmaya başladı. Çok ciddi iddialar var, özellikle büyük teknoloji firmaların ufak teknoloji firmalarını satın alarak piyasada ciddi bir rekabet ihlaline sebep olduğuna dair. Ve dünya ile ilgili son gündemimiz tabi kötü bir şekilde. Ee, karamsar belki ama Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nden geldi iklim olağanüstü hali ilan etme çağrısı yaptı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Ee, bu eğer rotamızı değiştirmez bu yüzyılda 3 derecenin üzerinde felaket olabilecek bir sıcaklık artışına doğru gidebileceğimiz uyarısında bulun. Son olarak e, tabii ki artık e, bu kadar dijitalleşen dünyada 2020'de ne oldu dendiğinde hepimiz e, Google'a bakıp Google'da acaba e, neler arandı, hangi kelimeler daha fazla topik oldu e, üzerine bakıyoruz. E, ve Google'un 2020 yılında Türkiye'de e, açıkladığı e, sene sonu raporunda en çok aranan kelimelerin ee, EBA, dolar kaç TL, koronavirüs, deprem ve Zoom olduğu ee, en azından gözüktü. 2020 yılımızın e, genel özeti e, bu başlıklar. E, tabii ki sizlerin sorularıyla, sizlerin katkılarıyla beraber isterseniz devam edelim. E, yine çok umut verici en azından Aralık ayı içerisinde... Çok umut verici başlıklardan bahsetmedik ama şu soru gerçekten 2020 yılında çok önemli bir noktaya geldi. Askıda hukuk asacaksak nereye asacağız? Halkın görebileceği bir yer neresi olacak? Çünkü 2020 yılı sonunda artık avukatlar da duruşmalara katılmama şeklinde açıklamaları yaptı sene sonunda iki günden de karşılaştık. Peki avukatlar da dikkate alınmayacaksa, avukatlar da eğer umudunu kesecekse bu duruşmalardan o zaman bu hukuk nereye asılacak? Müsaade ederseniz ben de e, Ümit'in e, bu Türkiye'de ve dünyada hukukla ilgili e, özetine küçük bir katkıda bulunayım. Aslında bu katkıyı Pazartesi günü e, Açık Radyo'da, e, Açık Gazete'de e, Ömer Madra'yla e, Ali Bilge'nin programında e, izlediğim için aktarabiliyorum. E, o da şu, e, Ali Bilge e, Türkiye'nin bir yıllık gündemiyle ilgili olarak dedi ki e, ağır adaletsizlik, yani adaletsizlik de ağır bir tablo dedi. Ve e, Ömer Madra e, Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye raporunu kısaca özretledi. İşte cezasızlıklar işte bu nedenle de e, hıranat davası e, benzeri davalar işte basın özgürlüğüne ilişkin ihlaller, kadın cinayetleriyle ilgili ihlaller e, e, kavala ve demirtaş davaları ile insan hakları mahkemesi kararları ile ilgili değerlendirmeleri yaptı. E, bu konuda ve izleyicilerimiz gerçekten e, e, hukuk ve e, hukuk güvenliği konusunda Türkiye'deki hukukla ilgili daha ayrıntılı bir e, bilgi edinme isterlerse Açık Radyo'nun e, buna ilişkin özellikle e, bu geçtiğimiz pazartesi yani bu pazartesi günü yayınlanan programını e, izleyebilirler e, e, kayıtlarda. Ve tabii Uluslararası Af Örgütü'nün yine dünya üzerindeki e, hukukla ilgili e, raporu var. İşte orada özellikle bu Amerika'daki CIA'lere yönelik şiddet olayları ve ondan sonraki gelişmeleri de özetleyen sanıyorum e, Uluslararası Af Örgütü'nün hem dünya hem de Türkiye raporunu bu açıdan izlemekte yarar var. Eğer Aynur Hanım'ın ve Duygu Hanım'ın bu konuda yani programın bu bölümüne ilişkin eklemeleri olacaksa onları dinleyelim. Sonra da Ümit'ten hazırladığı müzik programının anonsunu yapıp ara verelim ve ikinci bölüme geçelim. 1. Ben bir şey söylemeyeceğim <gülüyor> Duygu Hanım kanısın çünkü 436 tane kadının katledildi, katledildiğine ilişkin dünkü haberlerde e, bilgi verildi. E, durum ortada, e, hukukla çözülemiyor sorunlar. E, askıda hükümsüz müdür, geçer, askıyı almak ne demek? Yani geçerliliği, yürürlülüğü bir sürüliğine e, ortadan kaldırılmış anlamına geliyor değil mi? Bize öyle öğretilmişti yani askıda hükümsüzlük geçerli işlemin geçerli olup olmadığını e, henüz belirsiz olduğu muallak olduğu bir süreçten e, söz eder. E, hukuk e, askıda dediğimiz zaman hukuk yok demek, demek istiyoruz aslında hukuk yok ya da kağıt üzerinde kalmış işlemiyor. Dolayısıyla bu tür yorumların yapıldığı avukatların artık fonksiyon icra edemediklerini söyleyip figüran olmayı reddetmeye başladıkları bir süreçte hukukun güvenliğinden bahsediyoruz. İşimiz zor gerçekten. Ben çok karamsarım. iyimserliğimi korumak için boynuma renkli bir şal takarak programa katıldım. Dinleyiciler göremiyor ama herkese yine umut diliyorum bu yeni yılda. Bir daha bu kadar kötü bir yıl olmasın dileklerimi sunuyorum ve duyganım neler söyleyecek onu merak ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum Ümit Bey'in anlattıkları gerçekten bir özet gibi oldu aslında. Bu askıda hukukla alakalı söylediği meseleyle ilgili biz bu hukuku nereye asacağız diye bitirdi kendisi. Dün şöyle bir haber çıkmıştı. Zonguldak'ta bir dönerci kendi döner dükkanının kapısını Anayasa Mahkemesi kararını asarak maskenin kullanımına ilişkin genelgeyi tanımadığını ifade etmiş ve bununla alakalı zannediyorum ki 25 kez idari para cezası yemiş e, bu bana çok ilginç geldi bir dönerci bir esnafın e, anayasa mahkemesinin kanunilikten ihlal vermiş olduğu e, aşı kararında zorunlu aşı kararını bulup e, kapısını asıp e, ben bu genelgeyi tanımıyorum Çünkü anayasa mahkemesi bu çerçevede kanunilik denetimi yapıyor aynı e, Algısı ve bilgisine nasıl ulaştığını ve bunu nasıl e, bu şekilde yansıttığını ben hayretle karşıladım dün. E, bu şey meselesinden tabii ki bağımsız olarak e, idari bir e, kararla bir genel şekilde düzen mi, yapılamaz bu meselesinden. Tabii e, 2019 yılına belki pardon 2020 yılına damga vuran meselelerden bir tanesi bu kanunilik meselesi de oldu. Yani yasal dayanak meselesi. Özellikle Covid süreciyle eee gündeme gelen eee Yargıtay'ın da en son verdiği kararları gördük. E, bu idari para cezalarıyla alakalı olarak aktif davranmaya başladı. Eee Hangi kanundan ceza verilecek meselesiyle ilgili olarak. O yüzden bana göre 2019, sürekli 2019 diyorum sanırım 2020 yılını aklından atmak istiyorum ama 2020 yılının hakikaten en çok konuşulduğu meselelerden biri bana göre evet bu hukukun uygulanması, kararların uygulanması meselesi, yasallık meselesi ve bu Reformun sanırım bizlerin istediği gerçekten bir hukuk devletinde olması gereken yasal reformların belki de COVID süreciyle biraz daha ertelenmiş olması damgasını vurdu ve bu istek yasal reformların yapılmasına yönelik acil istek ee, yine 2020 yılına damgasını vurdu. İşte dün Adalet Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu. Sosyal medyada da yayınlandı. 2021 ajandasında bu reformların olduğu e, söyleniyor. Heyecanla bekliyoruz elbette ki 2021'in e, başından itibaren bu reform süreci nasıl gerçekleşecek, ne çerçevede gerçekleşecek. Ama e, Fransa örneği önemli bir örnekti. Ümit Bey e, vurgu yaptı Fransa üzerinden. Yine e, Fransa'daki iç güvenlik e, kanunuyla alakalı olarak güvenlik kanunuyla alakalı olarak yapılan değerlendirmeler e, ve az önce kendisinin ifade ettiği e, bu güvenlik görevlilerinin görüntülerinin yayınlanması, güvenlik özgürlük dengesi, güvenlik halkın bilgi alma, e, haber alma özgürlüğü çerçevesindeki dengeye yaptığı atıf. Aynı şekilde 2020 yılıyla ilgili olarak. Türkiye'de de bununla alakalı yansımalar gördük. Haber alma özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilebilecek meselelerin erişim engellemeleri kararlarıyla kişilik hakları dengesi çerçevesinde, işte unutulma hakkı çerçevesinde kullanılıyor. Erişim engellemeleriyle karşılaştık. 2020 yılına damga vuran meselelerden bir tanesi de buydu. Bu dengenin e, hep nedense kişilik hakları e, e, lehine gerçekleşmiş olduğu, haber alma özgürlüğü lehine değil de kişilik hakları lehine gerçekleşmiş olduğuna belki de şahit olduk. E, Fransa örneği de bunlardan bir tanesi aslında ama Fransa'da e, ciddi bir e, muhalefet... E, desteğiyle, tepkisiyle diyelim reaksiyonuyla bu yasada Fransa'daki yasada mesela bir değişiklik gündeme geliyor şimdi. Ee, o yüzden Ümit Bey'in söylediği hususlara aynen katılıyorum. Ee, önemli e, ana başlıkları kendisi bize verdi ama Aynur Hanım'ın en başta söylediği husus da önemliydi. Belki o, o da eklenebilir. 2020 yılında özellikle Covid süreciyle beraber belki de e, şu tartışılmaya da başlandı. Kadınların kazandığı, kadın hareket ...kazandırdığı e, kazanımların e, gerilediğine yönelik 2020 yılında ciddi bir tespit var. Bu hem Türkiye hem de Birleşmiş Milletler nezdinde raporlarla yapılmış bir tespit. E, kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet e, ve cinsiyet temelli ayrımcılık çerçevesinde... ...her türlü ayrımcılık çerçevesinde aslında baktığımızda... E, Özellikle kadınlara yönelik şiddet eylemlerinin artış göstermesi, e, bunun basında daha görünür olması ve bu çerçevede aslında kadın hareketini de gördük 2020 yılında. Bence 2020 yılına damgasını vuranlardan bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi de kadın hareketinin gücüydü diye düşünüyorum. Ben duygularını sadece şunun için teşekkür ediyorum. Ben hukuk nereye ısılacak dediğimde... E, Aynur Hanım ve Bahri Bey'le ne kadar somut bir şey alamasan da Duygu Hanım somut bir öneride bulundu. Dönerci öner önerisi bir kenarda dursun en azından. Bence 2020 e, sonu değerlendirmesinde en azından asılabilecek bir yerlerden bir tanesini biliyoruz. yani Dönerci, evet, e, işte görmüş benziyor. Bence bir seçenek olarak kalsın. Ne dersiniz Bahri Bey? Evet, ben e, aslında sizin bu e, askıda hukuk e, mecazınızı, Aynur Hanım ve Duygu Hanımın bununla ilg ilgili söylediklerini, acaba bu bir hani mecazın güzellemesi, mecazın müsel miydi, olabilecek bir şey de var mı diye düşündüm. Ee, gerçekten askıda ekmek bir acıyı, askıda hukuk, Aynur Hanımın söylediği gibi askıya alınmış bir hukuku ifade ediyor. Ama e, İstanbul Belediyesinin başlattığı askıda fatura ile tam bir e, mecazın olduğunu düşünüyorum çünkü hakikaten bir ailenin hem e, hastalıktan korumak için çalışamayıp dışarı çıkamayıp ama aynı zamanda evin en acil faturalarını ödeyemez hale gelmesi nedeniyle yurttaşların insanların o faturaları ödeyerek destek vermesinin de e, bu mecazdaki güzelliklerden olduğunu düşünüyorum. Evet şimdi evet o zaman tam. Şeyin zamanı zannedersen tam her şeyin askıya alındığı dönemlerde yayınlanmış bir albüm ve şiir de o döneme ait. Ahmet Telli'nin Sıyırılıp Gelen ve Grup Yorum'un ilk albümü isterseniz tam da zamanı onu dinleyelim. Evet, 95.0 Açık Radyo'da 2020 yılının son hukuk güvenliği programını sürdürüyoruz ve ikinci bölümde ee, Ümit Altaş arkadaşımızın Türkiye ve dünyada hukuk olaylarıyla ilgili bu programın çerçevesini sığabilecek kısa özetlemesinden sonra e, son sıcak gündemi e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını Anayasa Mahkemesi kararlarını ve belki de Türkiye'nin hukuk rotasının ve dolayısıyla Türkiye'de yargının rotasının nihayet de bunların Saca ayağından biri olan e, Türkiye'deki demokrasi rotasının nereye gideceğine ilişkin değerlendirmeleri e, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Tuğçe Duygu Köksal arkadaşımızdan dinleyelim. Merhabalar tekrar. Ee, az önce de güzel bir e, sunum dinledik aslında 2020 yılında olanlara ilişkin olarak. 2020 yılını e, Aralık ayında özellikle e, çok önemli bir tartışmayla bitirdik. E, hala da devam eden bir tartışma. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı meselesi. Ee, bu kararlar bağlayıcı mıdır değil midir? Ee, hala bu tartışmanın yapıldığını veya yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Halbuki cevabı çok basit. Ee, cevabı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesinde zaten e, açık bir mesele. E, evet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesin kararları bağlayıcıdır. 46. maddenin birinci fıkrası. Neden sürekli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden bahsediyoruz? E, çünkü bizim anayasamızın 90. maddesinin 5. fıkrası. Zaten ona referans veriyor. Bu sebeple de biz Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığından bahsederse, bahsederken e, aslında anayasamızdan e, aldığımız güçle, anayasamızdan aldığımız yetkiyle e, bu çerçeveyi kuruyoruz. O yüzden e, bu tartışmaların yapılması bana... E, çok anlamlı gelmiyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının bağlayıcılığıyla alakalı bir tartışmanın yapılması bana çok anlamlı gelmiyor. Çok da hukuki gelmiyor. Çünkü biz hukuk konuşuyoruz. E, ve hukuk konuşuyorsak da aldığımız, baz aldığımız metin anayasamızdır tabii ki ve kanunlarımızdır. E, bu çerçevede de işte iki tane karar üzerinden, sizler de zaten e, az önce Ümit Bey de altını çizdi. Daha çok iki karar üzerinden bu tartışıldı. E, çünkü iki tane Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesin kararı söz konusuydu. Bir tanesi 7 aydır e, kesin olan e, kavala kararı. E, biliyoruz ki insan Hakları Günü'nde e, 10 Aralık 2019 tarihinde verilmiş bir karardı Kavala davasına ilişkin verilmiş olan karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, ilk olarak Selahattin Demirtaş'ın e, daire davasında vermişti elbette ki bu siyasi daha doğrusu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki e, Kısıtlama nedenlerinin dışında bir sebeple yani siyasi bir sebeple tutuklulukla ilgili verdiği ilk karar Demirtaş'ın daire davasıydı. Evet. Ama e, daha sonra ikinci olarak Türkiye açısından verdiği yine 18. maddeden bahsediyoruz elbette ki siyasi nedenle başkaca bir sebeple tutukluluk e, kısıtlamanın kötüye kullanılması temel hak ve özgürlüklere ilişkin kısıtlamanın kötüye kullanılması ile ilişkin dava Kavala davası oldu e, fakat Kavala davasını farklı kılan ne oldu e, 10 Aralık 2019'da Kavala kararı e, ihlalle neticelendikten sonra 3 aylık süre içerisinde büyük daire talebi elbette ki olduğu hükümetin ama büyük daire paneli tarafından bu talep kabul edilmedi ve Mayıs 2020'de e, Kavala davası kesinleşti. E, şimdi biz aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının icra edilip edilmemesiyle ilişkin bu tartışmayı ilk olarak Kavala davasıyla konuşmaya başladık. Elbette ki Demirtaş kararı e, bunu gündeme getirmişti ama Demirtaş kararında şöyle bir durum söz konusu oldu. Büyük daireye gitti. Demirtaş kararı. 2018'de verilmişti daire kararı. E, hukuk Tutukluluğun kanuniyiliğinden yani kanunda olmayan sebeplerle tutuklu olması beşinci maddenin birinci fıkrası dediğimiz mesele. Buradan bir ihlal karar çıkmamıştı Demirtaş davasında, daire davasında 2018'de. Ama bir 18. madde ihlal çıkmıştı. Yani tutukluluğun devam ettirilmesinden ihlal bulmuştu. Uzun süre, makul sürede olmaması ve uzun süre olması sürmesi sebebiyle bir ihlal olmuştu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ve bu uzun sürmenin de aslında siyasi nedenlerle olduğunu ve 18. madde ihlali olduğunu da bununla bağlantılı olarak söylemişti. Aynı zamanda serbest seçim hakkıyla alakalı da bir ihlal vardı. Fakat ne ifade özgürlüğüyle alakalı bir değerlendirme yapmıştı, tam tersine ifade özgürlüğü açısından e, bir değerlendirme Yapmamıştı. Yani ihlal değil ya da e, ihlal gibi bir değerlendirmeye de girmeden bunu incelememişti bile. E, fakat e, tutukluluk açısından, ilk tutukluluk kararı açısından ihlal bulmamış. E, uzun tutukluluk açısından ise 18. madde ile birlikte ihlal bulmuştu. Şimdi bu büyük daireye gidince tabii şu tartışmalar başladı. Daha karar kesinleşmedi. Bu sebeple de e, icra e, bağlayıcılık söz konusu değil. Fakat tam o sırada işte 2019'un sonunda kavala karar çıktı kavala karar Mayıs 2020'de kesinleşince bağlayıcılık meselesini tartışmaya başladık çünkü kesin kararlar bağlayıcıdır. E, fakat şu oldu e, önce kavala serbest bırakıldı, tahliye edildi çünkü beraat etti. Gezi davası çerçevesinde fakat aynı gün hatırlarsınız şubat ayında 2020'nin şubatında tekrar tutuklandı başka bir soruşturma çerçevesinde ama zaten derdest olan bir soruşturma çerçevesinde hatta ve hatta ee, daha önce tutuklu olduğu bir soruşturmaydı fakat e, kanundaki sınırları aştığı için tahliyesine karar verilmişti. Aynı soruşturma çerçevesinde tahliye olduğu gün beraat kararıyla tekrar tutuklandı. Suçun nitelemesinde bir değişiklik yapılmıştı ee, ve bu çerçevede de nitelemede yapılan değişiklikle de kendisini tekrar e, tutukladı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle suç ceza hakimliği. Ee, bu çerçevede biz tartışmalara başladık aslında neden uygulanmıyor bu karar diye. Sadece biz başlamadık hukukçular olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karardan el çektikten sonra Bakanlar Komitesi devraldı ve Bakanlar Komitesi ilk toplantısında Eylül ayında yaptığı ilk toplantısında Kavala kararı çerçevesinde artık kararın bağlayıcı olması dolayısıyla e, Kavala'nın tahliye edilmesinin en doğru giderim olduğunu tekrarladı. Zaten mahkeme kararında tek, e, söylenmişti bu 46. madde altında. Bakanlar Komitesi de bunu tekrarladı ve eee salınması, tahliye edilmesiyle alakalı olarak bir tavsiyede bulundu. Eee aralığa geldik. Aralıkta Bakanlar Komitesi'nin diğer toplantısı oldu. Eee aralığın başında eee ve tahliye edilmemişti. Tekrar bakanlar komitesi tahliye edilmesi talebini yeniledi. Çünkü bir kesinleşmiş karar var. Benim eylül ayında vermiş olduğum bir tavsiye kararı var dedi. Tahliye etmeniz gerekiyor. Ee, Aralık ayında da aralığın başında da bu talebini yeniledi. Avrupa, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi. Ee, fakat tahliye gerçekleşmedi. Tam tersine işte e, dün vermiş olduğu, karar, pardon, e, salı günü vermiş olduğu kararla Anayasa Mahkemesi e, ikinci tutukluluk açısından da e, Kavala açısından, Osman Kavala açısından e, basına yansıyan bilgilerden elbette bildiğimiz kadarıyla kararı görmedik. 7'ye 8 oyla Büyük e, Genel Kurul tarafından eee Anayasa Mahkemesi'nin tutuklamanın hukuki olmadığı yani kanuni olmadığı iddiası yönünden de ihlal bulmadığı basına yansıdı. Henüz kararı görmedik. Şimdi ben bu kararı şununla değerlendireceğim Kavala kararını. Ee, biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi e, Haziran 2019'da Kavala ile alakalı zaten ilk kararını vermişti. İlk tutuklulukla alakalı olarak ve burada da ihlal edilmediğini söylemişti. İhlal kararı vermemişti. Ee, ama Haziran 2019'daki bu karardan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tam tersi yönünde bir karar vererek dediğim gibi 10 Aralık 2019 tarihinde e, tutukluluğun kanuni olmadığına hükmetti Ve aslında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın tam tersini söylemiş oldu. Fakat Anayasa Mahkemesi süreciyle alakalı bir ihlal e, iddiasını da değerlendirdi Kavala kararında. Şimdi geliyoruz bu süreç içerisinde yani uygulanmayan ve Bakanlar Komitesi'nin iki kez e, tahliyenin giderim için doğru olduğunu doğru bir yol olduğunu söylediği ve giderimi bu şekilde sağlaması gerektiğini söylediği iki tavsiye kararına da rağmen biz en son geldiğimiz noktada Selahattin Demirtaş Büyük Daire kararını gördük. Selahattin Demirtaş Büyük Daire kararında Büyük Daire bu sefer daire kararının Aksi bir karar verdi. Şu anlamda aksi yönde bir karar verdi. Tutukluluğun uzunluğu açısından bir sorun yoktu zaten. Zaten dairede ihlal bulmuştu uzun tutukluluk açısından ve hatta bir adım öteye gidiyorum. Anayasa Mahkemesi de zaten ihlal bulmuştu tutukluluğun uzunluğu açısından. Selahattin Demirtaş üç numaralı kararla. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu da dikkate aldı ama buna rağmen ihlal kararı verdi. Ama büyük daire bununla kalmadı. Büyük Daire, dairenin ihlal bulmadığı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla, ilk tutukluluğuyla alakalı da e, Anayasa Mahkemesi e, kararına rağmen tutukluluğun kanuni olmadığını ve e, bu çerçevede e, sözleşmedeki kısıtlama sebepleri, tutuklama sebepleri, dışında başka bir sayıkla yani siyasi bir sayıkla tutuklandığını bu çerçevede hem tutukluluğun kanuni olmadığını hem de 18. madde ihlali olduğunu söyledi. Daire kararında işte buradan ayrılıyor. Çünkü daire kararında uzun tutuklulukla bağlantılı olarak 18. madde ihlaline karar vermişti. Hatta bu milli hakimin o tarihte daire kararına şerh koymuş olan ıı, karşı oy koymuş olan o tarihteki milli hakimin de karşı oyunda yazıyordu. Hem 53 çerçevesinde bir e, 18. madde ihlali olması eleştirilmişti. Hem de çünkü uzun tutuklulukla ilgili verilen ilk 18. madde kararıydı. E, tutukluluğun kanuni olmadığına ilişkin bir e, tespit yokken 18. madde ihlalinden karar verilmesini eleştirmişti kendi açısından o tarihteki milli yargıç. E, ve bu çerçevede de zaten biz Selahattin Demirtaş kararının aslında Büyük Daire'ye gitmesini bekliyorduk. Biz bununla alakalı e, yayın da yapmıştık zaten o zaman hem Aynur Hanım hem sizle e, birlikte. Ve o zaman şunu söylemiştik bu karar 18. madde açısından Büyük Daire'ye gidecek. Çünkü 18. maddenin yazımıyla alakalı ve desteklenmesiyle alakalı gerçekten bir takım açıklar vardı daire kararında. Ve en tartışılan noktalardan bir tanesi gene o zaman konuşmuştuk, ifade özgürlüğü boyutuydu. Mahkeme ilk defa ifade özgürlüğünü hiç incelememişti. E ee, bu açılardan zaten gideceğini biliyorduk e, başvurucu taraf açısından da kaçınılmaz şekilde Elbette ki 51 açısından yani tutuluğu kanuniyle ile ilgili gidilecekti. bu aslında görülen biren bir şeydi ve e, şu oldu iki tarafta da büyük daireye gitti e, ve büyük daire talebi ön gördüğümüz şekilde kabul edildi büyük daireden de böyle bir sonuç çıktı e bu sonuç nasıl çıktı? E, şu anki yani da, büyük daire e, kapsamında verilen karar. E, daha sonra gelen milli hakim tarafından da karşı oy yazısıyla karşılaştı. Ee, onun itirazı var. Yani oy çokluğuyla çıktı karar ve kendisinin karşı oy yazısı var. Ee, ayrık oy yazıları da var. Ee, i̇şin enteresan tarafı bu kararda. Ee, fakat e, ayrık oy yazılarının da kim tarafından verildiğini söyleyeyim ben size. Karşı oy değil. Yani karara katılıyorlar fakat farklı gerekçeyle katılıyorlar. Bu demek ayrık oy. Ee, bizim milli hakimimiz ise... Karşı oy kullandı. 10. madde ve 5-1 açısından. Ee, ayrı oy kullananların kim olduğunu hemen söyleyeyim. Biri e, Macaristan hakimi biri Polonya hakimi şimdi ben bunun altına özellikle çizmek istiyorum çünkü şu tartışılıyor işte e, çok siyasi bir karar verdi e, diye tartışılıyor anayasama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi fakat işin enteresan tarafı şu ayrı koy yani karşı oy göstermeyen bakın karara katılıyorlar. İhlale katılıyorlar. Fakat ayrık gerekçe surmalarının sebeplerinden bir tanesi bana göre şu. Hem Macaristan hem de Polonya hepimiz biliyoruz ki yapılan anayasa, anayasa değişiklikleri ve anayasa onların anayasa mahkemesine yapılan müdahaleler ve prosedürde izlenen hukuka aykırılıklar nedeniyle Avrupa Birliği'nin ee, hedefinde olan iki ülke. Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu iki ülkenin anayasa mahkemesi değişiklikleriyle alakalı ve anayasal reformu ile alakalı başvuruları hükümete bildirdi. Şimdi bu iki ülkenin milli yargıcının ayrık oyda bulunduğunu görüyoruz. Ve ayrık oy şuradan geliyor. E, biliyorsunuz ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ifade özgürlüğünden ihlal verirken e, bu çok tartışıldı basında da sosyal medyada da. E, Dokunulmazlıkların kaldırılma süreciyle alakalı bir ihlal verdi. E, i̇fade özgürlüğü açısından. Öngörülemez dedi dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla alakalı süreç. E, artı 314 yani silahlı örgüt üyelik ve yöneticilik açısından da e, burada söz konusu olan e, ifadelerin e, kanunda öngörülmeyen öngörülen, öngörülebilirlik kriterlerini taşımayan e, bir süreç işletildiğini ve bu çerçevede hem 314'ün geniş yorumlanması açısından öngörülebilirlikle e, öngörülebilirlik açısından sorun teşkil ettiğini hem de dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla alakalı e, işletilen süreç açısından hukuka aykırılıklar olduğu ve bu çerçevede bu dokunulmazlıkların kaldırılmasının e, kanunilik kriterini yani öngörülebilirlik kriterini taşımadığını söyledi. Aslında bizim milli yargıcında e, itiraz ettiği noktalardan bir tanesi buydu. Ayrık görüşlerinde ee, diğer hakimlerin de itiraz ettikleri noktalardan bir tanesi bu. Fakat ayrık görüşte e, bulunan hakimlerin milli hakim, Türkiye Milli Hakimi'nin görüşüyle e, örtüşmediği noktası şu. Onlar sadece dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla alakalı meselenin de devreye sokunmuş olmasını eleştirirken e, 314'ün geniş yorumlanması yani terörle mücadele mevzuatının geniş yorumlanması ile alakalı varılan sonuçta hem fikirler. Ama bizim milli hakimimiz ikisi açısından da öngörülebilirliğin tartışılmış olmasına itiraz etti. Bir itirazı daha var. Şu an en çok tartışılan mesele bu aslında. 18. madde çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ikinci tutukluluğu da dikkate almış olması şimdi burada şu tartışılıyor hem milli hakim tarafından hem de şu an tartışmalar odandaki mesele o zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önündeki davada ikinci tutukluluk söz konusu değil bu anayasa mahkemesi önündeki e, bir süreç hala derdest bir süreç ve hatta ve hatta işte dün iddianamesi düzenlendi buradaki yargılama hala devam ederken bu iddiayı değerlendiremez diyorlar Şimdi şöyle söyleyeyim, ikinci tutukluluk meselesi 18. madde çerçevesinde dikkate alınan bir kriter. Bunu ee, kaçırıyor aslında insanlar, ee, hukukçu olmayanlar belki de ya da bu kararları bu şekilde okumayanlar, içtihadı da bilmeyenler. Hem Kavala davasında hem de e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş davasında söz konusu olan şey tutukluluk. Bakınız biz Türkiye olarak şunu karıştırıyoruz. Bu pek çok meselede karıştırıyoruz aslında. Tutukluluk eşit değildir yargılama. Tutukluluk en son düşünülmesi gereken e, bir koruma tedbiridir, en son çaredir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Özkan. yaptığı zaman, efendim, özür dilerim. Ee, çok az kaldı zamanımız evet. yani yani bir dakikadan az kaldı bitiriyoruz ben bir de bir şey sormak istiyorum şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı anayasa mahkemesi kararı bunlar çelişti anayasa 90'da işte iç hukukta anayasaya aykırılık kanunla ilgili fakat Uluslararası insan Hakları Sözleşmelerinin anayasaya aykırılığını bile iddia edemiyoruz. Ee, i̇ç hukuktaki normların e, anayasal denetimi tekeli anayasa mahkemesinde uluslararası e, sözleşmelerde de şu anda. E, ikisi çeliştiğinde ne olacak bunu da bir çok kısa bir değerlendirelim Yok. ve izleyicilerimize e, veda edelim. Ee... 18. madde dediğim gibi tutuklulukla alakalı sözüm yarım kalmasın. Tutuklulukla alakalı olarak burada bu ihlalin giderilmesinin tek yolunun tahliye olduğu ve başka bir yolun olmadığını söyleyebiliriz. Bu çerçevede de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında 46. madde kapsamında bu karar bağlayıcı. Peki şimdi ne olur? E, 2000 17'den itibaren biliyoruz ki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi önünde Türkiye yeniden siyasi denetime girdi. Bakın bu süreçleri birbirinden bağımsız düşünemeyiz. Bu siyasi denetim çerçevesinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin pek çok açıdan, ifade özgürlüğü özellikle açısından ve 18. madde kapsamında hem Demirtaş davasını hem Kavala davasını uygulanmıyor olmasını bu anlamda özellikle muhaliflere yönelik bir baskı tespit edilmesi çerçevesinde Avrupa Konseyi, parlamenterler meclisinin tavsiyeleri olduğunu biliyoruz. Tespitleri olduğunu biliyoruz. Türkiye bir siyasi denetim sürecinden geçiyor. Bunlar çok önemli meseleler. Yani biz Avrupa Konseyi'nin kurucu üye sıfatıyla e, üyesiysek e, hukuk Devleti, insan hakları ve demokrasi çerçevesinde gereken yükümlülüklerimizi yerine getirmek mecbur Biz bu sözleşmeye ve biz bu statüye üye, e, tarafız. Şimdi Avrupa Konseyi'nin e, statüsünün 8. maddesinde zaten bu yükümlülükleri yerine getirmeyen kişiler... E, Taraf devletler hakkında ne yapılacağı, ne öngörüldü belli. Ne öngörülmüş? Önce oy hakkından mahrumiyet söz konusu e, olabilir. Daha sonra da e, konseyden çıkmaya davet söz konusu olabilir. Davete uymayan kişilerin çıkartıl, e, parıl kişiler diyorum, devletlerin çıkartılması söz konusu olabilir. Şimdi burada İlgar maması mı davrandı? Galiba çok açtık süreyi. Ee, ama bunu yani, bu, bu cümleyi kurayım bu cümleyi bitireyim evet. yani şu şu önemli çünkü ee, ne olur yani Türkiye ile ilgili ne olur meselesinde Türkiye'nin önünde iki tane örnek var bir tanesi Azerbaycan örneği, Mamadon örneği bunu daha önce tartışmıştık zaten. İkincisi Rusya örneği. Ee, Azerbaycan örneğinde yargısal bir süreç işletildi. Biliyoruz ki ikinci kez ihlal kararı çıktı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ihlal e, uygulanmadığı için. E, bunun şartları var bunu daha önce konuşmuştuk ama Rusya örneği de çok, çok önemlidir. Rusya Kırım meselesi ve Yukos davası sebebiyle oy hakkı kısıtlandı. Rusya'nın e, temsil hakkı kısıtlandı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi çerçevesinde. E, o yüzden de 8. maddenin sözleşme... E, Statünün Avrupa Konseyi statüsünün 8. maddesi çerçevesindeki ilk uygulamayı aslında biz e, uzun zaman sonra ilk defa Rusya'da gördük. Oy hakkının kısıtlanması çerçevesinde fakat tekrar kaldırıldı tabii. E, bunlar çok siyasi mekanizmalar ama Türkiye'nin önünde e, tek bir seçenek var elbette ki. O da e, kesinleşmiş, kararları ee, uygulamak bunu da baz aldığımız nokta 46. maddenin birinci fıkrası. Aksi takdirde e, süreç ya Azerbaycan gibi ya da Rusya gibi işletilecektir diye tahmin ediyorum Avrupa Konseyi bünyesinde. Evet çok teşekkür ediyoruz. Ee, hem e, Duyga Hanım'a e, Ümit artık onu teşekkür etmeye bile gerek yok. Programın asli e, üyelerinden biri. Duyga Hanım oldu ama... Biz e, 2021 için hakikaten e, umut veren, adalet açısından, e, ekonomi açısından, siyaset açısından umut veren bir yıl olsun dileyelim. Ve e, yeni yılda yeni bir programda buluşmak üzere herkese hoşça kalın diyelim, sağlıcakla kalın diyelim. Açık Radyo'daki bütün arkadaşlara, emeğe geçen arkadaşlara başlıkta Ömer arkadaşımız olmak üzere de teşekkür edelim. Herkese e, iyi yıllar. İyi seneler. Allah. İyi seneler. Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Ayı Nur